Evet bağlantı koptu arkadaşlar ama şu anda herhalde gelmiş olmalı mi ee, Evet ee, bu arkadaşlar burada dedi ki kadın işte kadından e, veli olur mu şeyh olur mu böyle sorular soruluyor ee, ya yani kimisi e, garipsediğinden kimisi cehaletinden bu sorular sorabiliyor Kadın veliler var çok erken dönemden itibaren çok az da olsa arkadaşlar kadınlardan gelen şeyhler de var yani e, bunu da e, ifade edelim biliyorsunuz kadınlardan peygamber olduğunu peygamber e, geldiğini söyleyenler de vardır yani bu olmadığını söyleyenler var ama geldiğini söyleyenler de var dolayısıyla e, bu hususu özellikle e, belirtmiş olalım. Evet e, arkadaşlar şimdi şu eserler evet kim var deniyor bu eserlerde onların isimleri var. Yani bak 84 tane kadın sufi e, den bahsediliyor. Rabiatül Aleviye e, mesela bunların en meşhuru ama daha başka birçok e, kişi var. Evet şimdi e, demek ki onlar, onlar da anlatılmış Arapça bir kitap bu basıldı e, o notlarla birlikte. Şimdi şimdi e, bir başka eser arkadaşlar, e, ileride yine kadınlara yer veren e, önemli tasavvuk kaynaklarının ilgili bölümlerini de işaret edeceğim. E, Ebu Nuaym el-İsvehani'nin e, hemen hemen aynı dönem, deminki müellikle birlikte, Hilyetül Evliya ve Tabakatül Asfiya isimli e, eseri. Bu on ciltlik hacimli bir eser. Tabi Ashabın, tabi'in ve tebe tabi'inin abid ve zahitleriyle başlıyor e, ve devam ediyor kendi zamanına kadar. Yani 5. yüzyıla e, gelinceye kadar ki, geçen şahısları ele alıyor. E, tabii ki Hilyetül Evliya, Tabakatül Esfiya, verilerin e, hayat hikayeleri, Safi, temiz insanların efendim, e, hayatları diye tercüme edeceğimiz bu eser. E, Arapça yine arkadaşlar. Şimdi burada e, pe, bu şekilde Peygamber Efendimiz zamanından başlatması e, Ası saadetten başlatması tasavvufi hayatın Hulefay-ı Raşidin ile e, başladığını efendim yani daha doğrusu Peygamber Efendimiz döneminde başladığını aşer-i mübeşşere, ehli suhfe ve diğer sahabiler e, anlatarak bunlar ile e, başladığını bize göstermiş oluyor. Şimdi bu eserde arkadaşlar daha sonra zahit ve sufilerle yer veriliyor. Yani sahabe efendilerimiz anlatıldıktan sonra Hazreti Fatıma'dan itibaren dikkat kadın zahit ve sufilere de e, yer veriliyor. Hazreti Fatıma'dan itibaren kadın zahit ve sufilere. Toplam 650'nin üzerinde şahsın biyografisi var. Yemin ki dikkat edin Süleymin'in e, eseri. 105 tane kişiye yer veriyordu bu 650 tane Sülemi'nin ki de Arapça ama tek bir kitap bu ise 10 ciltlik bir kitap hacimli önemli bir kitap Arkadaşlar şimdi bunun ileride tercümesi karşımıza çıkacak onu o zaman size daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım şimdi Arkadaşlar bu ilk andığım Tabakatu Sufiye isimli eseri Sülemi'nin onun eserini Abdullah Herevi e, o Arapça eseri Farsçaya çevirmiş bu onun tercümesi ama bu tercüme de arkadaşlar bazı tasarruflarda bulunmuş yani motamot tercüme değil bazı, bazı ilaveler yapmış bir kısmı çıkarmış ne kadar ilave var 120 tane Sufi daha eklemiş zaten kitabın aslında 105 tane Sufi olduğunu söylemiştik hatırlayın Burya 120 tane daha eklemiş. Dolayısıyla aynı adla Farsça çevrilmiş olsa da bu da müstakil bir eser olarak efendim e, bilinmesi gereken bir kaynak. Bu arada e, bu tarz üzerine yazılmış başka kaynaklar da var. Onların adını buradan bakarsınız. Mesela İbn Hamisin Menakıbul Ebrar'ı. İşte ne kimle başlamış, kaç kişiyi e, burada burada anlatıyor. Bunların böyle isimlerini kaydettim arkadaşlar. Siz onlara bakarsınız. Ben daha ziyade bir takım özellikleri, farklı özellikleri olanlar üzerinde e, duracağım yetiştirebilmek için. Efendim Ebu'l Ferec'in, Ebu'l Ferec, e, Ferec İbu'l Cevzi'nin sıfat Safi isimli eseri, demin sözünü ettiğim on ciltlik şey vardı ya, Hilyetül Evliya dedik ki hacimli bir e, onu özetlemiş. Ama özetledikten sonra da bazı yeni bölümler eklemiş. Ne kadar eklemiş? Eh, 234 tane kadın zahit yani bölümlere 234 kadar kadın zahit ilave etmiş bunlara. E zaten kendisi 600 küsur tane e, yazmıştı. 234 de bu eklemiş. Yani üçte bir nispetinde ilaveli e, bir kaynak. E, Sıfatüs üst safem. E, bu, bu şekliyle bu tercüme edildi ama bunların hepsinin birlikte tercümesiyle şimdi karşılaşacağız. İleride göreceğiz bunu. Meşhur Mısırlı alim arkadaşlar, Abdülvahhab Şarani bu İbn-i eserinin eserini e, kısaltmış, özetlemiş. iki e, tabi, bir başkan müellif yine onun ihtisal etmiş, kısaltmış. Onu burada belirtiyorum. Şimdi... İşte sözünü edeceğim dediğim eser geldi. Burada bak resmi de var. Nedir o? Bu eserin özelliği. Bir defa Allah Dostları diye efendim adı bu şekilde bir tercüme kitap. Nereden tercüme edilmiş? Ebu Nuaym El-İsfahani'nin on ciltlik eseri. İbn-i Cevzi'nin de o esere yaptığı 234 tane ilavesi var demiştik. Onları alarak bir heyet, e, sahabeden günümüze Allah dostları adıyla Türkçe'ye çevirdi. Bu e, bu iki müellifin eseri yani yaklaşık demek ki 800 tane kişinin anlatıldığı bu eser tercümesi alt, e, altı cilt e, oldu. Altı cilt den sonra dört cilt daha buna ilave edildi o dört ciltte o günden yani i̇bn Cevzi'nin e, işte altıncı yüzyıldan günümüze kadar gelen e, kişileri de ilave etmek suretiyle tasavvuf büyüklüğü ilave etmek suretiyle dört yıl daha yazıldı kaç kişi ilavesi var 330 üzerinde sufi eklenmiş bu şekilde on cilt halinde bu eser neşredilmiş İstanbul'da 1995 yılında. Şimdi e, az önce bir soru vardı. O soruyla alakalı olarak işte bu eseri anayım. Bu, bunun 9 özellikle de 10. cilde arkadaşlar günümüzdeki tasavvuf büyüklerini yani geçen asırda yaşamış vefat etmiş, e, vefat etmiş tasavvuf büyüklerini e, anlatıyor. Yani Nakşibendiye şeyleri, Halvetiye, Rifaiye e, gibi bunların kolları, Nakşibendiye grupları, Halvetiye grupları her birinin ayrı ayrı belli şeyleri var e, bilinen, tanınan. Onların biyografileri burada anlatılıyor. Konunun uzmanı akademisyenler tarafından e, güzel bir şekilde hazırlanmış. Bu manada tabii size şunu da e, önerebilirim. Özellikle Diyanet Vakfı'nın çıkarttığı İslam ansiklopedisinin arkadaşlar, ilgili maddelerine bakılabilir. Yani geçen aslımızda yaşamış vefat etmiş olan, hayatta olanlar yazılmıyor ama vefat etmiş olan şeyler, alim sufiler, e, her birinin e, biyografileri çok güzel bir şekilde hazırlanarak yayınlandı. E, oraya bakabilir, daha da genişletmek isterseniz... E, Onlarla hakkındaki bilgileri e, bibliografyasına yani o kaynakça kısmına bakarak oradaki eserlerden yola çıkıp araştırmayı genişletebilirsiniz. E, dolayısıyla e, o ansiklopedi de bizim için temel referans kaynaklarından bir tanesi. E, bunu özellikle belirtmiş olalım. Evet Arkadaşlar burada bu e, kitap metin bu kitap metinde yok diye bir e, arkadaşımız neyi kastediyor mi Evet bu hayatta olanları nerede bulabiliriz biyografilerini arkadaşlar hayatta olanları gidip göreceksiniz göreceksiniz dinleyeceksiniz kendilerinden canlı olan canlı hayatta olanların e, hayatı yazılmaz onlar Çünkü hayatı daha yaşıyorlar e, o yüzden kendilerinden e, yakınlarından o bilgileri alacaksınız Evet şimdi bir başka eser arkadaşlar bunu geçiyorum e, Onun da yine bak burada e, resmi kapağı Feri attarın tezkiletül evliyası Şimdi bu Tezkiretül Evliya işte yine velilerin hayat hikayesi manasına gelecek. Tezkire o anlamda kullanılıyor. Bir kitap önemli çok değişik bir kitaptır bu da. Aslı Farsça ama Türkçe tercüme edildi. Türkçe'ye tercüme edildi. Çok fazla kişi yok ama yine de eser hacimli uzun anlatımlar var. Ee, işte 72 tane Abid ve Zahid'in hayatını anlatıyor, Cafer-i Sadık Hazretlerinden başlıyor, e, Peygamber Efendimiz'in neslinden, Cafer-i Sadık Hazretlerinden başlıyor e, ve işte kendi zamanına kadar 72 kişi anlatıyor. Sonra bu sayıya, daha sonra muhtemelen e, Ferid-i Nattar müellifi, o müelliften sonra ilave ettiğini, edildiğini düşündüğümüz 25 isim daha e, var. O da ilave edilmiş. Böylece yaklaşık e, yüze yakın kişi burada anlatılıyor. E, şimdi bu eserin arkadaşlar e, Osmanlılar döneminde yapılmış birçok tercümesi var. Çok tutulan bir kaynaktır bu. E, e, ancak Osmanlıca, işte Osmanlı harfleriyle yazılmış olan e, tercümelerdir. Ayrıca Türkçe ee, yani Latin alfabesi, Latin harfleriyle yapılmış tercümesi de var. En son çeviriyi Süleyman Uludağ yaptı. Başkaları da yapmış olabilir ama e, buradaki e, yani Kabalcıdan çıkan Süleyman Uludağ'ın tercümesidir. Ee, dolayısıyla onu burada almış olalım. Evet e, Şia mı diye soruluyor. Şia derken kastettiğiniz nedir? Yani müellif Şii mi demek istiyorsunuz Evet şimdi e, Şiilikle alakalı e, e, Feridunattar, Feridunattar müellifi Şii değil arkadaşlar e, Belki bu sorun için soruldu Cafer Sadık Hazretleri ile başlamış olmasından dolayı soruldu çafer Sadık Hazretleri, Peygamber Efendimiz'in neslinden gelen büyük bir zattır. Ee, ama Şia yani Şiiler, çafer e, ha, Sadık Hazretleri de dahil, çafer e, Sadık Hazretleri de dahil, e, 12 kişiyi 12 imam olarak anıyorlar. E, onlar bunlara farklı başka nitelikler de yüklüyorlar. Yani, e, Onların söylediklerinin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, bunlar bir defa net bilgiler değil. Daha sonraki kaynaklarda bunlar hakkında yazılmış olan bilgilerdir. İlk kaynaklarda bunlar e, İslam aleminin büyük alimleri ve dirler. Bu manada işte Hz. Ali ile başlar, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin devam eder. Cafer-i Sadık Hazretleri, e, işte İmam-ı Azam döneminin önemli kişisidir. Ee, ve İmam-ı Azam Hazretleri'ni irşad etmiştir bu manada. Ee, onunla görüşmüşlerdir. O da İmam-ı Azam Hazretleri'ni çok takdir eden bir kimsedir. Ee, zaten bununla ilgili teşkil ya göz atma imkanınız olursa efendim çok güzel bilgileri göreceksiniz. Yani şu yanılgı içerisinde düşmeyin. Şiilerin bunlara itibar etmiş olması, bu kişilerin Şiilerin dediği gibi oldukları anlamına gelmiyor. Bunlar tamamen ehl sünnet çizgisinde olan büyük alimlerdir. Ee, ve bu, bu kişiler ayrıca arkadaşlar sünniliğinde, ehl sünnet inancında hiçbir tereddüt bulunmayan Nakşibendiye tarikatının silsinesinde de yer alırlar. Cafer-i Sadık Hazretleri böyledir. Efendim Musa Kazım Hazretleri yine o silslede yer alır bunları özellikle belirtmiş olalım bu vesileyle şimdi Osmanlılar döneminde arkadaşlar bunun Türkçesi yapıl dedik en meşhuru Efendim Sinan Paşa tarafından yapılmış daha başka tecrübeler de var Kaynakları bunun e, nereden aldı bu bilgileri dediğimizde evet birçok kaynak var ama özellikle bu ilk andığım e, e, Abdurrahman e, Muhammed Sülemi'nin eseri, onun eserin tercüme eden Herevi Abdullah Herevi'nin eseri, e, bunun kaynakları arasında gidip yine o hacimli on ciltli eserden bahsetmiş Ebu Nuaym'in Hilyetül Evliyası bu eserdeki bilgileri kullanmış. Ee, onun kaynakları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bir başka e, husus, bu e, bu tarzda yazılmış yani e, Teşkilatlevi veya gibi değil de tabaka tür yazılmış daha başka eserler de var. E, Onları buradan e, bakarsınız. Ben üzerinde çok fazla ayrıntılı olarak durmak istemiyorum. Zaten bilgiler burada var. E, mesela Abdullah bin Esad Yafii'nin Ravzül Yahin fi Hikayeti Salihin sesalilerin ee, işte hikayesi anlamına gelecek eser e, Zulun El Mısır'dan başlamış 500 kadar Sufi'nin biyografisini e, bize anlatmış. İbnül Mülakkin diye bilinen 9. yüzyılın başında vefat etmiş olan e, zatın Tabakatül Evliya veya Tabakatül Sufi diye bilinen eseri var. E, bunlar işte İbrahim etemle başlamış, e, devam etmiş. 300 kadar tasavvuf ehli burada ele alınıyor Dolayısıyla onlara da oradan bakarsınız şimdi önemli bir eser çıktı karşımıza bunu özellikle belirteyim Evet bir soru İmam Azam'dan bahsetmiştik onunla alakalı bu Hanife son 3 yılında sofi olduğu ve Son 3 yılın olmasaydı Numan helak olurdu diye bir söz söylediğini gibi ediyorlar. Bunun dakikati nedir? Ee, evet o 3 yıldaydı 2 yıldır. Le'vlesene tan leheleken Numan. 2 sene olmasaydı e, efendim Numan helak olurdu diye. Evet tasavvuf kaynakları bundan bahsediyor e, arkadaşlar. E, İmam-ı Azam Hazretleri çok, çok büyük bir alim ama onu tasavvufi manada irşad eden kişinin Cafer-i Sadık Hazretleri olduğu söylenir ki Cafer-i Sadık Hazretleri Nakşibendiye silsilesinde yer alır. Ayrıca tasavv kaynaklarında İmam-ı Azam Hazretlerinin tarikat silsilesi de yer alan bölümleri de var. Yani daha doğrusu silsilede de İmam-ı Azam Hazretlerinin olduğu silsileler de var. Evet bunlar tasavv kaynaklarıdır. Onun dışındaki kaynaklarda bilmiyoruz. Bu tasavvuf ehlinin bu sözlerini tasavvufi manada kabul etmemiz gereken bilgiler olarak değerlendiriyoruz. Yani normal herhangi bir kaynakta tasavvuf kaynaklarının dışında herhangi bir yerde geçen bir bilgi değil. Ama tekrar edelim İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, gibi büyük alimlerin tasavvufla çok yakından alakalı alakalandıklarını e, burada e, analım. Ahmet bin Ahanbel Hazretleri. Ahmet bin Ahanbel Hazretleri'nin e, hadis mecmuası arkadaşlar elimizde. E, yani Müsnet isimli hadis mecmuasında tasavvuf Evliyaullah'la alakalı hadislerin e, olduğu yegane e, önemli hadis kaynağıdır. Yani e, aptallardan, manevi ricalden bahseden hadislere yer vermiştir. Dolayısıyla onlar maneviyat ve tasavvufla çok yakından alakalanan kişilerdir. Bunları bilmemizde yarar var. Şimdi burada bir önemli eseri daha tanıtayım demiştim. O da Nefahatül Üns min Hadaratil Kuds. Bu arkadaşlar Molla Caminin eseri, yani meşhur Arapça grameri üzerine yazdığı bir eserle tanınan asırlarca eseri Osmanlı medreselerinde okutulan bir önemli alimdir. Yani eserin adı El-Fevayd-i Ziya iyi olmasına rağmen Molla, müellifin adıyla meşhur olmuştur. Molla Molla Cami diye anarlar. Şimdi onun bu ilk başta andığım tabakat Sufiye kitabından bahsetmiştim ya işte onun e, Arapça olan bu eseri Farsçaya tercüme etmiş olması önemli. Farsça kendi zamanına kadar olan ilave bilgileri de vererek e, ekleyerek bunu yazmış. Sonra arkadaşlar bu eser Türkçe'ye çevrilmiş. Yani ta Sülemi ile Sülemi'nin yazdığı bu eserin Türkçe tercümesi yok da onun ara Farsçaya çevrilmiş olan ama Mola Cami zamanına kadar da Mola Cami Fatih devrinde yaşamış Herat'ta yaşamış olan önemli bir alim bu da <gülüyor> nakşibendiye mensup nakşibendiye mensup önemli alimlerdendir Farsça çeviriyor. Farsçası da e, iki ayrı müellif tarafından Türkçe'ye tercüme ediliyor. E, Türkçe tercüme Osmanlı Türkçesine tercüme eden Lami Çelebi. Ne zaman tercüme ediyor? 16. yüzyılın başlarında tercüme ediyor. E, bir de bunun e, Alişir Nevai tarafından e, ki o da Mola Cami'nin arkadaşı ve ünlü edebiyatçıdır. E, Alişir Nevai tarafından Çağatay Türkçesine çevrilmiş olan bir tercümesi var. Her ikisi de neşredildi. Şimdi bu Lami Çelebi'nin, yani onlar zaten Osmanlıca'ya Türkçe'ye çevirdiler. Latin harfleriyle bunların yazıldığı neşirler var. Elimizdeki şu şurada kapağını gördüğünüz evet Esen böyle Latin harflerine çevrilmiş. Süleyman Uludağ ve Mustafa Kara hoca tarafından hazırlanıp Latin alfabesine çevrilmiş olan bir eser bu çok güzel bir eserdir yani e, o zamana kadar yani Molla Cami'nin yaşadığı 15. yüzyıla kadar iki Sufiler var Bir de e, Lami Çelebi Anadolu bölgesinde iki önemli tarikatı da buna ilave etmiştir bunun bir tanesi Halvetiye tarikatı ki Osmanlı'da en yaygın tarikattır e, diğeri de Zeyniye tarikatı, bu Zeyniye tarikatını çok bilmezsiniz. Aslında Fatih Devrinin en önemli birinci tarikatıydı. Daha sonra etkisi kayboldu. O Zeynililerden de, eee, de Zeyniye tarikatına mensup şeylerden de, onların hayat hikayelerinden de bahseden bir eser. Şimdi burada evet bir başka hususa işaret edeyim. O da arkadaşlar yine Molla Camii'nin e, bu kadınlarla ilgili Sülemin yazdığı kitaptan bahsetmiştim. Zikrün nisvetil müteabbidatis sufiyat diye. E, oradan faydalanıp 34 tane abide ve zahide kadının biyografisine de yer vermiş. E, yani buradaki bilgileri almış, birazcık genişletmiş bilgileri, tabii ilave bilgiler varsa. Alt, ve böylece toplam arkadaşlar 600'ün üzerinde sufi e, karşımıza çıkıyor. Halbuki ilk yazıldığında bu Sülemi yazında 105 kişi vardı burada hatırlayın e, öyle söylemiştik. Demek ki en son bulacağı zamanına gelinceye kadar kadınları da ilave etmek suretiyle e, toplam 600 üzerinde Sufi e, oluşmuş. Şimdi günümüze ulaşan diğer bazı tabakat kitaplarının isimlerini hemen söyleyip geçeyim. E, işte Mecalüs-ül Uşşak, Tabakatül Kübra, El-Kevakib-ül Düriye e, gibi eserler, Sefînetül Evliyâ, Bahrül Velâye, Câmi-ü Evliya, Evliyâ, bunların hepsi tekrar ediyorum muhtelif efendim e, coğrafyada yaşayan kişileri de e, ele alıyor yani diyelim ki Dara Şükû Sefînetül da e, bu Hindistan ve civarındaki e, efendim şehirleri e, anlatıyor çünkü o tarafı biliyor onları ilave etmiş oluyor Böyle belli ülkede yani Osmanlı dışında ve Müslüman de yaşayan kişiler oranın müellifleri bunlara da yer vererek bu eserleri oluşturmuşlar. Şimdi bunları geçtik. Yani tabakat türü eserler diye ayırdığım eserler bunlar. Şimdi bunlardan da önemli, belki de bunları belki merkeze alarak anmamız gereken, eserler arkadaşlar tasavvuf düşüncesi ve hayatının kaynakları olan eserlerdir. Ne vardır bunlarda? Yani tasavvuf düşüncesi ve hayatı anlatılıyor. Bir defa 3. yüzyıldan itibaren evet bunlar da aynı dönemde yazılmaya başlanıyor. Neyi anlatıyorlar? Bir defa kalp, ruh, nefis konularını. Bunlar çok önemli yani insanda bir kalp var bu kalbin ayet ve hadisten yola çıkarak ne manaya geldiğini günahla kirlendiğini tövbeyle temizlendiğini kalbin e, çeşitleri olduğunu çok e, çabuk döndüğünü kalp o manaya da geliyor Efendim ruh nasıl yaratılmış e, Allah'tan bir nefa taşıyor insanlar ve nefartüfihimin ruhi bu bir ayet bunun ne anlama geldiğini ayrıca bedenimizde nefis var bu nefis ee, ne demek? Şer odağı olarak günah işleten bir güç olarak e, anılıyor. Bu nasıl günah işle, işletiyor? Nefse karşı nasıl tedbirler almak gerekir? Onun e, etkisini nasıl kırmak gerekir gibi demek ki doğrudan tasavvufi hayatın e, nasıl yaşanması olması gerektiği ile alakalı temel bilgileri bunlar bize veriyor. Ondan sonra e, tasavvuf sırasında, eğitim sırasında yaşanan haller ve makamları e, açıklıyorlar. E, sonra okunacak dualar evrada yer veriyorlar. Mesela e, dervişler hangi duaları günlük okuması lazım? E, bu büyütlerin, hiziplerin ne gibi faydeleri var? Bunları bize anlatıyor. Efendim bir takım ahlaki davranışlara, edeplere, dervişlerin bu, bu yöndeki davranış şekillerine yer veriyorlar. İbadetlerin tasavvufi manalarına, yani fıkhi yönüyle birlikte tasavvufi manalarına işaret ediyorlar. Namaz kılarken işte çok güzel ruku, çok güzel secde ama bu yetmez. Aynı zamanda Allah'ı görüyormuş gibi bir ruh halini taşıma, Allah'ın huzurunda olduğu hissini yaşama, vurgusu yapıyorlar. Yani bu şekilde tasavvufi yön. Kur'an ve sünnete uygun tasavvuf anlayışı nedir? Ona uymayan sapkın zümreler nasıl sapmışlardır? Hangi yanlışlara düşmüşlerdir? Bunları özellikle veriyorlar. ehl sünnet çizgisinde olan tasavvuf anlayışı nedir? Bunları bize özellikle anlatan eserler arkadaşlar. Şimdi ee, bu manada elimizdeki ilk eser Haris el-Muhasibi'nin El-Ria'yel-Hukukillah isimli eseri. 243 vefatı yani bu demektir ki 3. yüzyılın ilk yarısında vefat etmiş. 2. yüzyılda yaşamış 3. yüzyılın üç yarısında vefat etmiş. E, ne anlatılıyor eserde? İşte, riya, nefsin tanınması, kibir, aldanma, haset ki bunlar insanı mahveden e, bir takım manevi e, reziletlerdir. Bunları anlatıyor. Sonra dervişlerin, müritlerin, yani tasavvuf eğitimi alan kişilerin nasıl olması gerektiğine dair adabül mürit diye ifade edilen bir e, bölüm açarak bunları bize anlatıyor. Şimdi Hakim Tirmizi diye bir müellif. Bu da yine dördüncü yüzyıl başlarına vefat etmiş. Üçüncü yüzyılda yaşamış. Hatmül evliya. Burada velayet nübüvvet konularını ele alıyor. Yani bakınız bir hususu, bir düşünce, bir anlayışı ele almış. Onu anlatıyor. Efendim bir başka eser 4. yüzyılda yazılmış. Önemli Niferi diye Muhammed bin Abdülcebbar Nifferi diye anılan kişinin yazdığı iki tane önemli eser. El Mevakıf ve El muhataba Şimdi bunlar arkadaşlar doğrudan müellifin söylediğine göre ilham yoluyla kaleme alınmış. Yani kalbine gelen bilgileri burada aktarmış. Hem Mevakıfta hem Muhatabatta. E ne demek ilham? Kalbe nasıl bilgi gelir? Bu bilgilerin mahiyeti nedir? E bunlarla alakalı en az bir hafta e, evet duracağız. Ama şimdi sadece bilgi olarak söylemiş olalım. İlham yoluyla kalbe gelen bilgileri burada kaydetmiştir müellif. İşte onların mahiyetine burada yer veriliyor. Bu, bu, bu eserler arkadaşlar İngilizceye de çevrilmiş. Tabi diğer eserlerin de farklı dillere çevirileri var. Onlara yeri geldikçe orada işaret ediyorum. Şimdi bir başka önemli eser arkadaşlar bu çok en önemlilerinden Ebu Nas Eserrac'ın el isimli eseri. Şimdi eserde Kur'an sünnete uygun tasavvuf anlayışı ortaya konuyor. Tasavvufa yapılan itiraz ve tenkitlere cevap veriyor. Hepsinden önemlisi sapkın tasavvuf zümrelerinin görüşlerini reddediyor nasıl saptıklarını, hangi noktada hata ettiklerini, çizgiyi nasıl e, taştıklarını bize madde madde açıklıyor. Bu eser evet Türkçe'ye tercüme edildi. Ee, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Hasan Kamil Yılmaz Profesör Hasan Kamil Yılmaz tarafından İslam tasavvufu diye tercüme edildi. Burada onun kapağını görüyorsunuz. Bir başka eser, e, Ettaarruf Lime Sebi Ehli Tasavvuf tasavvuf elinin yolunu öğreten kitap demek. Bu eserin arkadaşlar özelliği, tasavvuf elinin inanç şekillerini bize anlatıyor. Yani akait, tasavvuf eğilinin akaiti. <gülüyor> bir takım meseleler hakkındaki inançları, ehl-i sünnet sufilerinin inançlarını anlatan bir kitap. Tabi sadece o değil, üçüncü, dördüncü ve beşinci kısımlarda bir takım tasavvufi haller ve makamlardan bahsediyor. Bazı kavramların, bazı kavramları da yine açıklıyor. Bu eser de Türkçe'ye tercüme edildi. Birden fazla tercümesi var. Onu da çok rahatlıkla bulup okuyabilirsiniz. Şimdi bir başka önemli eser Ebu Talib el-Mekki'nin Kutül Kulübü. Ee, önceki adını soruyor arkadaşımız. Orada yazıyor arkadaşlar. Notlar yok mu sizde? Et-taaruf limesebi tasavvur ee, diye ee, yani slaytlara bakabilirsiniz. Tercümesi doğuş derinde tasavvuf şeklinde tercüme edildi. Bak burada onlar da kayıtlı. Yani, e, dolayısıyla oradan bakın. Şimdi Kutul Kulu. Bu da Arapça bir eser. Tercüme edildi. Dört cilt halinde. Bu eserde arkadaşlar İbadetlerin fıkıh yönüyle birlikte manevi tasavvufi manaları anlatılıyor ama hepsinin önemlisi evrat ve dualara yer veriliyor. Yani sahabe efendilerimiz nasıl dua etmişler, efendim e, günde kaç defa zikirleri var, peygamber efendimizden gelen dua rivayetleri neler bunları ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Tabi bir takım tasavvufi makamlara, müritlerin dikkat etmesi gereken hususlara, ahlak ve eğitim konularına Genişçe yer veriyor. Dolayısıyla bu da önemli. Tercüme edildi dedik. Dört cilt halinde. <gülüyor> Ehl-i sünnet görüşleri üzerinden tasavvufu anlatıyor. Mutezile, mürciye ve haricileri tenkit ediyor. O bakımdan da çok önemli. Evet bir başka eser Abdülmelik Harkuşi'nin, Abdülmelik bin Muhammed el-Harkuşi'nin Teyzi bül fi tabakatil ahyar isimli eseri. Burada da yine deminki El-Luma isimli eser kaynak olarak kullanılmış ve muhtelif bilgilere yer verilmiş. Şimdi bir başka önemli dikkatimizi çeken eser arkadaşlar belki hepsinden daha meşhur tutulmuş olan bir eser. Abdülkerim Kuşehri'nin El Risalesi. El Risaletül Kuşehri'ye. E, Arapça bir eser. Bunu da Türkçe'ye tercüme edildiğini hemen belirtelim. Bu eserin özelliği arkadaşlar... Bir bölümünde e, tasavvuf büyüklerinin hayat hikayeleri anlatılıyor. Hani o ilk anlattığımız tabakat türü kitap dedik ya, o işte o tabakat türü kitap gibi bir bölümünü böyle yapmış kitabın. Yani birinci bölüm böyle. Sonra <gülüyor> hal e, tasavvufelin sözlerini, hallerini ve menkibelerini e, burada aynı zamanda yer veriyor. Sonra arkadaşlar bazı tasavvuf kavramlarını açıklıyor. Yani kavramların olduğu bölüm. Ehl-i sünnet çizgisindeki tasavvuf, bu çizginin dışında kalanlardan ehl-i sünnet çizgisini nasıl ayırt edebileceğimizin bize adeta formüllerini veriyor. Batı diline diline çevrilmiş, Türkçe'ye de tercüme edildi, Kuşeyl Risalesi diye. Bunu da çok rahatlıkla bulup okuyabilirsiniz. E, Arapça'dır az Bir başka eser Ali bin Osman El Cüllabi El Hucviri'nin Keşfül Mahçubu. Kısaca Hucviri diye anılır bu. Keşfül Mahcub isimli eser. Fars yazılmıştır arkadaşlar. <gülüyor> bu eser şeyden, diğerlerinden farklı olarak. E, yine burada da aynen ilk, bir önceki Kuşehir Risalesi gibi e, şeylere yer veriliyor. Tasavvuf elinin hayatlarına efendim yer veriliyor bir bölümde. Ondan sonra bazı tasavvuf kavramları açıklanıyor e, Bu da çok önemli e, bir eser sonra bu eser diğerlerinde olmayan o döneme kadar yazılmış olan eserlerden e, eserler arasında onlarda olmayan ama bu eserde olan bir şey var o da arkadaşlar tasavvuf ehlini belli gruplar içerisinde gruplaşmalar içinde yaşayan tasavvuf elinin e, isimlerini vererek o tarikatlardan bahsetmiş olması. 12 tane bölüme ayırıyor. Bunlardan 2 tanesinin şeriat dışı sapkın zümre, ehl sünnet dışı sapkın bir zümre olduğunu ifade ediyor. 10 tanesinin ise hangi hususlara değer vererek efendim, tasavvufu yaşadıklarını bize gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Şimdi bir eserde Abdullah Herevi'nin bu eserin arkadaşlar diğerinden farklı olarak özelliği ıslahları, sırf ıslahları ele almış olması. Yüz tane terimi, tasavvufi terimi açıklamış. Bir başka eser hepimizin bildiği, duyduğu Muhammed Gazali'nin İhya-ül-Umid Tabi İhya-ül-Umid e, e, efendim bir tasavvuf kitabı değil ama onun özellikle üçüncü cildi insanın manevi ahlaki yönü, nefsin terbiye edilmesi, yeme içme ve cinsel azından kontrol altına alınması, mal mülk makam mevki tutkusu, bir kısım ahlaki tasavvufi kavramlarının anlatıldığı cilttir. Dolayısıyla bu evet, tasavvuf, bu yüzden tasavvuf klasikleri arasında yer almaktadır. Şimdi burada bunlar dışında yine önemli olan, ee, ve aklınızda özellikle kalmasını istediğim bu eserler arkadaşlar. Bunların e, çok açıklamasını buraya yazmadım ama e, bilin ki bunlar da çok önemli. Nedir onlar? Tasavvuf düşüncesi ve hayatıyla ilgili e, tekrar edelim o eserler. Biri Ebu Necip Es-Sühreverdin, Adabül Müridini. Müritlerin edebinden bahseden e, bir eser. Şehabettin Es-Sühreverdin, Avarifül Marifi. Mesela bu İslam tasavvufu diye tercüme edildi. Bir tekke hayatını yani tekkeye intisap eden bir dervişin e, nasıl e, bu eğitimi aldığını aşama aşama anlatan, derviş arkadaşlarla olan ilişkisini, şeyhiyle olan ilişkisinin neye inanıp nasıl yaşaması gerektiğini, yolculukta nasıl davranması, misafirlikte nasıl davranması gerektiğini anlatan, efendim, e, yeme içme adabını anlatan önemli bir, Eser avarif, fülmarif. Şimdi e, son olarak bu iki müellifin eserini verelim. Biri Muhyiddin bin Arabi, diğeri Mevlana ettiğini. Rumi. İbn Arabi'nin birçok eseri var. 500 civarında eseri var arkadaşlar. Ama onlar içerisinde Fütuhat-ı Mekkiye ile Fusülikem çok önemli. Ve günümüze kadar yani o kendi bu eseri kaleme aldığı dönemden 13. yüzyıldan günümüze kadar bu eserler çok etkili olmuş ve devam etmiştir bunu özellikle belirtmiş olalım e, Bunlar üzerine tercümeler yapıldı şerhler yazıldı. günümüzde de yine bunların e, Türkçe e, Latin harfleri yazılmış tercümeleri var şerhleri var e, Bunları Evet elde etmek mümkün bir diğeri de Mevlana Celalettin Rumi mesnevisi arkadaşlar tabi İmdarabi neselleri Arapça Mevlana'nınki ise Farsça mesnevi. Bu manzum Farsça. Mesnevi üzerine de şerhler, tercümeler yapıldı. En son günümüzde de yine yeni bir tercümesi ve şerhi 13 cilt halinde neşredildi. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Ahmet Avni Konuk tarafından yapılan arkadaşlar Fususül Hikem'in tercüme ve şerhi var. Dört cilt olarak neşredildi. Ki Ahmet Avuk'un geçen aslında önemli bir simasıdır. 1938 vefatı. Merdan Mesnevi'sini de yine tercüme ve şerh etmiş. Türkçe'ye tercüme etmiş ve şerh etmiş. Bu Mesnevi de 13 çilt olarak yayınlandı. E, merak edenler evet oraya bakıp bu bilgileri alabilirler. Evet arkadaşlar size tasavvuf alanda yazılmış daha birçok eser olmakla birlikte en önemlilerini, önemler içerisinde de altını çizerek söylediğim dikkatinizi çektiğim bu eserleri kısaca tanıtmış oldum. Bunlara bakınız, evet, ezber gerektiren bir konu bu. Yani ama ezberlemeden de olmuyor. Yani bu eserleri bilmezseniz tasavvufun, evet, ABC'si bunlar, alfabesi. O zaman tasavvuftan daha haberdar olamazsınız demektir. O yüzden bunlara dikkat edin derim. Haftaya bir başka konuda görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.